Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Bugün su hakkında kentlerde suyun fiyatı, ambalajlı suların fiyatları, işte şebeke suların fiyatları, kalitesi, e, su hizmetlerinin haline dair güncel bilgileri paylaşacağız. Son haftalarda medyaya yansıyan haberlere bakalım dedik. Ee, Onların üzerinden yapacağız. Aslında evet. bir karşılaştırma yapmak istiyoruz. Yani evet. e, olması gereken su hizmetleri... Nasıl diye tanımlamaya başlayacak olursak bir kere kesintisiz su verilmesi lazım. İkincisi yani bunlar bir iki diye sıralandırılmıyor eşit. Aynı zamanda olması gereken şeyler. Ee, kesintisiz su verilmesi gerekiyor. İçilebilen nitelikte su verilmesi gerekiyor. Su varlıklarını koruyucu e, bir anlayışla ele alınması gerekiyor. E, ve e, temel bir hak olması nedeniyle de e, temel ihtiyaçları yetecek miktardaki suyun ücretsiz verilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bu kriterler etrafında son 15 günün haberlerini Aha. ele alarak bizde bu Aha. hizmetler ne aşamada diye bir daha bir bakmak istedik. Evet İstanbul'da özellikle bu haberlere yansımıştı. Konutlar için suyun birim fiyatı Haziran ayı itibariyle 4.45 lira olmuş. 2017 yılının Ocak ayında bu sayı aslında 4.20 liraydı. Her Güzel. ay düzenli şekilde zamlanmış yani gittikçe artıyor. İşte mesela Ocak ayında 4.20 iken Şubatta 4.30 olmuş, Martta bu 4.34 olmuş, Nisan'da 4.38 olmuş, Mayıs'ta 4.44 olmuş ve son olarak işte Haziranda 4.45 olmuş. Kullanım bedeli haricinde bakım bedeli, atık su bedeli, KDV'si, işte çevre ÇEV gibi kalemlerde. Çevre temizlik vergisi. Evet. Bir an adını unuttum ama. Bunlar da faturaya yansıtılıyor ve ÇTV hariç aslında hepsi suyun birim e, kullanılan birim e, miktarına tabii, göre de tabii. aslında yani artmış oluyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani Ocak ayında metreküp Birim fiyatı 4.20 Şubat'ta 4.30'a çıkıyor evet. Faturada e, kullandığımız 10 tonsa eğer Sadece 10 ton çarpı 10 kuruşluk Bir artıştan bahsetmiyoruz evet. e, Çünkü bir tek işte Akgün'ün de ifade ettiği gibi e, Çevre temizlik vergisi Aslında mat bu diyebileceğimiz bir miktar e, Onun dışındaki işte Katık e, bakım bedeli Atık su bedeli de Bu aslında kullanılan e, Su üzerinden de ee, Su miktarı üzerinden, üzerinden de mi? Evet Aha. şey yapıyor Birim fiyat artınca tabii ki bunların da hmm. e, Karşılık bedelleri artıyor Böylece önümüzde çok daha yüksek e, faturalar geliyor e, Ama şimdi hem e, bu fiyat artışı çok ilginç e, Ay ay artıyor hmm. Ama aynı zamanda bu ay artışlarına ilişkin olan Yapılan açıklama daha da ilginç Sevgiler'e şenlik diyelim evet. <gülüyor> e, Bu fiyat artışlarını kamuoyundan paylaşırken ki tepkiler üzerine e, böyle bir paylaşımda bulunmuştu Fiyatlarda güncelleme yaptık diyor dedi. Zam değil diyor yani. Zam değil evet güncelleme yaptık Hı. dedi ama bu birim fiyatlarındaki değişiklikler tabii ki sadece e, İstanbul genelinde olmuyor e, Diğer illerde de Zam değil, fiyat güncellemesi yapıldı diye açıklamalar da var. Şimdi bir iskinin bunu neye dayandırdığına bakalım. Hı hı. Bu zam artışlarını o açıklamanın içerisinde yani e, zam değil de güncelleme yaptık dediği açıklama içerisinde şunu söylemişti. E, su birim fiyatlarındaki değişiklikler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Kurulu kararince. Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği fiyat endekslerine göre tespit edilmektedir. Bu nedenle sublim fiyatları aylık bazda TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre değişmektedir. Ee, ve en sonunda da işte fiyat endekslemesindeki artış veya azalışa bağlı olarak güncellenmektedir. Evet, böyle diyorlar. işte zam değil, fiyat güncellemesi. Aslında bu şey insanların zekasına bir parça alay etmek demek. Bir parça değil, <gülüyor> <mi>? tamamen. <gülüyor> Biraz yumuşatmaya çalışıyorum Nuran. <gülüyor> Tabii bu durumun tek İstanbul'a has olduğu düşünülmesin. Az önce de Nuran da söyledi. İzmir'de, Antalya'da, Ankara'da bütün büyük şehirlerde aslında suya aydanaya olmasa da zamlar yapılıyor. Özellikle evet. de sene sonunda yapılıyor bunlar. Hatırlayacak olursak Geçtiğimiz sene sonunda da yani 2016'nın sonunda da yine e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu suya yüzde onluk zam yapıp... ...bunun da gerekçesini İzmir'in suyunun İstanbul ve Ankara'dan daha ucuz olmasına dayandırmıştı. Sanki böyle hani şey halka su temini görevini yapan bir belediye değil de böyle e, bir malı ucuza vermeye zorlandığı için isyan eden bir şirketin CEO'su gibi... Tabii, yani İstanbul son işte bu güncelleme tırnak içerisindeki güncellemeyi fiyat Türkiye, e, dayandırırken geçtiğimiz yıl e, İzmir Büyükşehir Belediyesi ise e, diğer şehirler zaten pahalı satıyor. Ben niye ucuza satayım Hı -hı. diye o e, bir gerekçeyle yani. anlatmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de aynı şeyi yapmıştı. Antalya'nın suyuna yüzde onluk bir fiyat artışı yaptığı zaman zam değil... Fiyat ayarlaması yapıyoruz demişti. Evet. Yani sonuçta bizim cebimizden habire bir para çıkışı oluyor ve... Ayarlıyor bizim yani. ücretlerimiz hiçbir zaman e, bir ayarlanmaya... Biz fiyat <gülüyor> ayarlaması istiyoruz. <gülüyor> tabi tutulmuyor. Evet. Burada çok büyük bir şey var, e, çelişki var. Evet. Günümüzde Büyükşehir Belediyeleri abonelerin artan su taleplerine cevap vermek için... E, İstanbul'da da olduğu gibi hepimizin hep söylediği... Melen Projesi gibi büyük projeler yapıyorlar. Bunların masraflarını su faturalarına aktarıyorlar yani bizim zam diye gördüğümüz şey aslında bu sürekli artan e, sayıları artan işte büyüklükleri artan projelerin masraflarını bizden çıkarılması anlamında tam maliyet gibi. prensibiyle çalıştıkları Aynı. hatta bunun üzerine bir miktar kar da ekledikleri için bu kanunen e, de yapılmak zorunda olduğu için hı. bunları yapıyorlar. Evet. E, bu ayrıca e, salt e, ...su teminine indirgenmiş durumda... Evet. ...su hizmeti... ...yani musluktan hı hı. suyunuz akıyorsa... ...belediye bu işi yerine getirdiğini... E, ...ifade eder durumda... ...ama onun bile... ...yerine getirilmediğini... E, ...aynı zamanda e, görüyoruz... ...ama yine bir fiyat konusunu... E, ...toparlayalım... ...ondan hı hı. sonra bu kısma geçelim... ...çünkü... Bir yandan bu fiyatları şey olarak da ele almamız gerekiyor. Bizim daha önceki yaptığımız bir çalışmada e, bu dört büyük şehri ele almıştık. E, ve işte e, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa bu şehirler. 10 e, metreküp e, su kullanan e, dört kişilik bir Ailenin hmm. aylık su faturalarını hesaplamıştık bir metreküp fiyatları üstüne eklenen maliyet unsurlarını hmm. yani tam bir faturadaki yazan maliyetleri e, dikkate alarak e, bir çalışma yapmıştık ve o çalışma sonrasında askeri ücretle çalışan dört e, kişilik bir ailenin geçim kaynağı askeri ücret olan bir ailenin e, Ankara'da örneğin e, gelirinin yüzde altı nokta üçünü İstanbul'da yüzde beş nokta birini İzmir'de de dört nokta sekizini ve Bursa'da dört nokta dördünü sadece e, musluktan Su evet, evet. akan suya altını çizelim içilebilir nitelikte olan suya değil hı hı. akan suya e, ödediğini biliyoruz. Evet şimdi bu ne demek onu da birazcık daha önceki programlarımızda da çokça bahsettik ama ne kadar söylesek azdır bu meseleyi. Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı'nın bir belirlediği alt eşik var. Buna göre bir hanenin veya bir kişinin aylık gelirinin yüzde ikisi veya daha fazlası su harcamasına gidiyorsa... ...o su çok pahalı kategorisinde yer alıyor. Hatta bu oran yoksul aileler için 1.25'e kadar bile indirilebiliyor. Yani şebeke suyumuz uluslararası standartlara göre de çok pahalı. Yani bir tek bunu evet. biz söylemiyoruz. Bizim uydurduğumuz bir şey değil. Üstelik bu şehirlerin neredeyse hepsinde vatandaşlar musluktan su içemiyor. Dolayısıyla içme suyu ihtiyaçlarını da damacana gibi e, ambalajlı su ürünlerinden karşılıyorlar. Zaten çok pahalı olan şebeke suyuna bir de damaca suyunu damacana suyunun bedelini eklersek bu sefer şeyi görüyoruz. 4 kişilik bir ailenin bütçesinin Ankara'da %17'sinin İstanbul ve İzmir'de %16'sının ve Bursa'da %15'inin su faturası artı damacana yani Toplamda suya gitti ortaya çıkıyor. Böylece sufa masrafımız ultra pahalı hale geliyor maalesef. Evet şimdi e, başta ifade etmeye çalıştık. E, su hizmetlerini yerel yönetimler verirken tam maliyet prensibini uyguluyorlar ve bir miktarda evet. kar koyuyorlar üstüne. Şimdi e, ifade edilen şu e, suyu temin etmek her geçen gün e, zorlaşıyor. E, su altyapı hizmetlerine su temin projelerine harcanan paraların e, miktarı artıyor. Ee, ...bu noktada da işte şey yapmamız lazım diyorlar... ...bunun e, karşılığını e, toparlamamız gerekiyor Hı -hı. vatandaştan... ...yani toparlamamız gerekiyor... Aboneden ...kimden e, vatandaştan, Hı -hı. aboneden toparlamamız gerekir diyorlar... ...ama bu çok bir kısır döngü... ...bir yandan da şu var çünkü... E, ...su pahalanıyor ama suyu verimli kullanma... ...ya da e, işte barajdan evimize kadar... ...gelen aşamadaki kayıp miktarında... ...hiçbir azalma olmuyor. Evet. Ee, suyun kalitesinde de bir artış olmuyor. Şimdi bu kayıp miktarı... ...nerense her geçen gün... Türkiye'de artış içerisinde. Ortamına göre değişiyor. Şimdi bir miktar anlatmaya çalışacağız bu ortamına göre değişiyor meselesini. <gülüyor> ee, şöyle bir giriş yapalım. Bakan Eroğlu e, Mayıs'ta e, katıldığı 3. E, su kayıp ve kaçakları Türkiye Forumu'nda su kaçakları konusunda bir açıklama e, yaptı. E, Türkiye'de her ne kadar istatistiklerde %35 olarak gözüküyor su kayıp miktarları... E, ama şu anda bizim tespitlerimize göre en az su kayıp miktarı %50-55 civarında dedi. Evet. Eklemiş kendisi. Bu korkunç bir şey. Yani evet çok cidden korkunç bir şey. Eee Devamını okuyayım ama ondan sonrasında buralarda bir takım yorumlarda bulunalım tabii ki. Hı hı. Büyük şehirlerde bir kaynağa bağlı olmak doğru değil. Yedek kaynakları da devreye sokmamız gerekir. İstanbul'da bugün su akıyorsa yedeğinin yedeğini planladığımız içindir. Kısa süreli çözümleri terk edin. 30-40 yıl sonrasını düşünerek çalışmaları yapmak gerekiyor demiş. Şimdi burada kayıpları aza indirme noktasında bir politika Hiçbir belirtmiyor. Şey Korkunç şey. diyor kayıp miktarını. Ee, ama yediğin yediği politikası ise yeni melenler yapmak, yeşil çaydan su almak, yeni Hı barajlar Kandıra'da yapmak. baraj yapmak, evet. Yani bunlar. Evet. Başka türlü şöyle bir şey yok yani. Bu çok gerçekten çok büyük bir kayıp oranı. Dünyanın çok ortalamasının çok üzerinde. Tabii. Bu boruların kontrolü, onarılması gerektiğinde yenilenmesi şart. Bir de daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bu boruların bir kısmı üstelik asbestli de. 2010'dan bu yana Türkiye'de kullanımı yasaklanmış bir şey. Kanserojen bir madde. Bu nedenle bu boruların yenilenmesi bu nedenle de gerekiyor. Yani sürekli su faturaları artarken... Ee, bir sürü para ödüyoruz biz Bu paralar hani e, altyapının iyileştirilmesi için kullanılmıyorsa Nereye gidiyor bu paralar biz bunu sormak istiyoruz Evet ben. yani daha büyük projelere Yatırılıyor bu paralar ama bu e, Projeler e, Su sorununu temelden çözer nitelikte de değil, değil yani bunu birkaç Kere daha ifade etmeye çalıştık hani baraj yap, Yapılıyor ama iklim değişikliğiyle Birlikte bu barajları dolduracak su Meselesi ciddi bir sorun olarak Karşımızda ya da başka havzalardan Su taşınması meselesi de e, ayrı sorunlara daha büyük, daha büyük ölçekli sorunlara yol açıyor hem ekolojik hem de ekonomik açıdan. E, o yüzden e, Bakan Bey'in bu e, rakamları ifade ettikten sonra kurması gereken cümle, e, bu kayıp miktarlarını azaltacak nitelikte alt yapı iyileştirmelerine, şunları şu kaynaklara ayırdık, şu dönemde bunları yapıyoruz olması gerekirken yediğin, yeni yeni yediğin, projelerden bahsediyorum. E, ifade etmiş. Evet. Bir şarkı arası versek iyi olacak evet. galiba Şimdi Vicente Amigo'dan dinliyoruz Rio de la Seda Su hakkında bu hafta son iki haftanın haberlerine bakarak su hizmetlerinde, kentlerdeki su hizmetlerinde olması gerekenler ve aslında mevcut durum arasındaki büyük uçurumu konuşuyoruz. Suyun nasıl pahalandığını ama kayıpta da kaçakta da, e, suyun kalitesinde herhangi bir maalesef artma olmadığını söylüyorduk ve e, tabii bu böyle devam ediyor. Çünkü ambalajlı sulardan biz içme suyu ihtiyacımızı karşılıyoruz. Belediyelerin aslında yapması gereken. En temel e, görevlerden bir tanesi bu vatandaşına içilecek kalitede ve lezzette su vermek ama maalesef öyle değil. Belediyeler bunu tamamen ambalajlı şirketlerin omuzlarına yüklemiş durumlar durumdalar ama ambalajlı sularda güvenli mi? Tabii ki de hayır pek çok skandalla zaten Türkiye'de de gündeme geldiler biliyorsunuz. Evet ama burada yakın zamanda yapılan bir araştırmanın verisini e, yeri gelmişken e, sizlerle Paylaşalım. Treadmill evet. Reviews tarafından yapılan bir araştırma. Aynı su şişesini bir hafta boyunca kullanan 10 sporcu üzerinde yapılmış bu araştırma. Ve bisphenol ağlı plastik şişelerde yoğun miktarda zararlı bakteri ürediği tespit edilmiş. Yapılan testlerde şişelerde santimetre kare başına 900 bin koloni oluşturucu birime rastlandığı Söyleniyor. Hı hı. Yani bu e, miktar herhangi bir kulüset kapağında bulunan bakteri sayısından daha fazla. E, ne korkunç bir şey. Evet. Yani üstelik bulunan bakterilerin yüzde altmışı insanlar üzerinde hastalık oluşturabilecek özelliklere sahip olduğu da e, ifade ediliyor. Hani yalnızca bir hafta içerisinde yapılan bir deneyin sonuçlarını hı hı. paylaşılıyor. Çok daha uzun dönemlerde bu bakteri e, üreme miktarının e, ve koşullara bağlı olarak artacağını e, ...düşünmekte bir şey yok herhalde. Bir e, tuhaflık <gülüyor> yok. Bir tuhaflık yok. Ürkütücü bir e, veriden bahsediyoruz şu anda. Evet, aynen. Plastik şişe ve damacanalar insan sağlığına zararlı visfonal A adlı maddeyi barındırıyor. İşte senin de söylediğin gibi şişe içerisinde sıvıya karışıyor bunlar. Özellikle şişenin işte güneşin altında olmasıyla ilgili sıcaklıkla ilgili falan. E, Polikistik over sendromu, yumurtalık ve göğüs kanseri gibi pek çok üreme hastalığıyla ilişkilendirilen bir madde bu. Bir de işin kötü tarafı bakteriler kirlilik olmasa bile ambalajlı su baştan sona kirlilik yaratan ve halk sağlığını olumsuz etkileyen bir sektör. Dünyada dakikada 1 milyon pet şişe satışı yapılıyor. Bu sayının 2021 yılında %20 artış göstererek yılda 500 milyara ulaşması bekleniyor. 2016 yılında tüm dünyada 480 milyar pet şişe içecek satışı yapılmış ve 10 yıl önce bu sayı 300 milyar şişeymiş. Evet. Bu şişeleri arka arkaya dizersek deniliyor bu araştırmada. Dünya ile güneş arasındaki uzaklığın yarısından fazlasını tekabül ediyor. Bu Euro Monitor International küresel ambalaj tüketim raporlarına da bakmışlar. Bu sayı 2021 yılında 583.3 milyar PET şişeye ulaşacakmış. Bu muazzam bir plastik birikimi demek. Meşrubat ve su için kullanılan plastik şişelerin çoğu polietilen, terefelat PET dediğimiz maddeden üretiliyor. Bu maddede yüksek oranda geri dönüştürülebilir olsa da, Gereken oranda dönüşüm yapılamıyor. Evet, 2016'da sadece yüzde yedisi evet. dönüşüme sokulmuş. Ee, bu miktar tabii ki. Kalan kısmının bir yerlerde biriktiğini düşünelim. Ee, o Hı -hı. bir yerlerde genellikle okyanuslar oluyor. 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü nedeniyle Hı -hı. Ee, bu konuda çok fazla sayıda işte haber paylaşımı olduğu raporlar yayınlandı. Evet. Hı -hı. Ee, ve oradaki veriler de çok ürkütücüydü. 2050 yılında okyanuslardaki plastik atık ağırlığının yaşayan tüm balıkların ağırlığını... Ee, geçeceğini ifade eden veriler vardı ve buna benzer birçok veri de e, o dönem içerisinde paylaşılmıştı bu e, a, su yani sadece gazlı içecek ya da meşrubat değil e, Bizzati e, içtiğimiz suyun evet. e, taşındığı ambalajlar da bu alanda önemli bir faktör olarak e, yer alıyor bunu bilmek e, gerekiyor yani içme suyumuzu musluklardan karşılamamız gerekiyor ama şu andaki su altyapı sistemleri buna uygun olmadığını da e, biliyoruz. Uygun hale getirilmesi için de bir çaba sarf edilmediğini biliyoruz. E, gerekli sadece uyarılar yapılıyor. Örneğin, bu dönemde sıcaklık artışıyla birlikte su miktarının kullanımındaki e, artışı da dikkate alarak... ...aynı zamanda e, bu tür havalarda işte bakteriyel üremelerinin fazla olması... E, su kirliliğinin daha e, yaygın hale gelmesi gibi yetkililerden uyarılar duyuyoruz. Ama buna ilişkin ciddi bir seferberlik e, ne yazık ki e, göremiyoruz. Geçen sene harika e, Elbistan'daydı. Elbistan'daydı, 100 bine evet, yakın evet. insan kirli şebeke suyundan zerinerek hastanelere e, akın etmişti. Bunun olmaması için sadece şu anda uyarı yapılır durumda. Yani belediyelere Çevre Bakanlığı e, uyarıda bulunuyor. Ama e, yani şöyle bir şey var, belediyeler içilebilir suyu teminle yükümlü. E, ama bu görevi ambalajlı su şirketlerine devretmiş durumdalar. Ve bu böyle devam ettiği sürece de pek çok sorun olacak. Belediyeler kullanım suyunu sağlamada bile artık yani sıkıntılar. Evet sıkıntı yaşanır şey İşte son birkaç haftanın haberlerine bakacağız demiştik. Ee, Çeşme'de, İzmir'de, yine İzmir Tire'de buralarda su kesintileri. İşte e, İzmir'de, Tire'de, Derebaşı Mahallesi'nde 35 yıldır su olmaması nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden eşeklerle su taşıyor. Bu noktadayız yani. Evet. Daha neden bahsediyoruz Tabii biz? ya e, altyapı yenilemesi yapılmaması ya da elektrik Elektriğin özelleştirilmesinden kaynaklı kesintilerde gerçekleşiyor kimi yerlerde. Ama altyapı hizmetinin yenilenmemesi gerekli altyapı hizmetinin yapılmaması kesintilerin önemli bir kaynağını oluşturuyor. Balıkesir Havran ilçesine, ilçesinde Seyit Mahallesi'nde. Koca Seyit Mahallesi. Koca Seyit şey. Mahallesi'nde. Bir zamanlar şey tabi burası köymüş bir zaman. evet ama şimdi işte köyün endeki bütün mülkiyetin hepsi büyük şehire geçmiş durumda. Bütün vergileri artmış durumda. Hı -hı. E, su sayaçları takılmış durumda. baskı Hı -hı. E, nin, bö, e, yetki alanına dahil edilmiş durumda. Ama e, su sorunu halledilmemiş durumda. İnsanlar tankerlerle e, su temin eder halde. E, da aynı Hı -hı. şekilde Ankara. Ankara'da yani Başkent. başkentten bahsediyoruz. Son beş yıldır devamlı su kesintileri olan bir yer yani şehitlik ve havuzbaşı mahalleleri. Son günlerde ise hiç akmıyor. İnsanlar artık yüzlerce metre uzaklıktan su çekerek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Burada da yine elektrik kesintisi çok. Doğalgaz yok, yollar asfalsız, kaldırım yok. Altyapı eksikliğinden bahsediyoruz. Ee, i̇şte Sakarya Akyazı'da burada Bıçıkıdere ve Küçecek Mahalle sakinleri de yine daha önceden Bıçıkıdere'den birini... E, Konuk etmiştik programımıza. Burada da insanlar şeyler yani e, bu derenin suyunu. 2015'te. 2015'te. Çevre... Ha, çevre ve Şehircilik Bakanlığı derenin suyunu civardaki ormanın önemli bir kısmını da bölgede yapılacak bir termal otele ve ambalajlı su firmasına kiralamıştı. Böyle bir sorun vardı. Hala da devam ediyor maalesef. Bu sorun. Evet. E, Germencik'te, Aydın Germencik'te yaklaşık bir aydan beri su kesintileri yaşanıyor burada ilginç bir tablo da şu ee, ilçe belediyesi ile Aydın'daki e, e, Aydın su kanalizasyon idare birimi ASKİ arasında bir e, şey de var e, anlaşmazlık da var çünkü ilçe belediyesi diyor ki e, Su kesintilerinden ASKİ sorumludur. ASKİ diyor ki e, elektrik şirketi sorumludur. Ama elektrik şirketi de diyor ki biz o dönemlerde elektrik kesintisi yapmadık deniyor diyorlar. E, Aydın Çevre Mücadele Platformu ise Germencik çevresindeki yüzlerce e, jeotermal e, enerji santralinin yüzünden kesintilerin olduğunu ifade ediyor. Çünkü e, kimyasal e, kirlilikten bahsediyor. Evet. Yani sonuçta e, başta söylemiştik içilebilir nitelikte kesintisiz su varlıklarını koruyan ve temel bir hak olması nedeniyle de temel ihtiyaçları da yetecek miktardaki suyun ücretsiz verildiği bir su hizmetinden kat be kat uzakta bir su hizmeti Türkiye'nin her yerinde yaşanıyor. Evet ama biz bunu talep ediyoruz. Evet, evet. böyle bitirelim programımızı e, su hakkından bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.